Şimdi hocam ben e, memurum, e, daha önceden e, bir üç sene önce bir arabam vardı. Hı hı. E, arkadaşlarla dedik ki üç kişi birleşelim, e, bir arsa vardı. Oradan bir arsa alalım bu arabayı satıp, alıyorum. Evet dinliyorum, dinliyorum <gülüyor> efendim, buyurun. Ha, arsayı <gülüyor> arsa alalım dedik, daha sonra ileride emekli olunca e, bir nasip olursa, bir ev alırsak e, bu arsayı satarız. Alacağımız evin üzerine katar bir ev alırız diye düşündük. Evet. Maksadımız bu şekildeydi. 3 kişi ortakla, ortakça bir e, arsa aldık. Fakat ben bu arsa aldık arabamı sattım. Hem de 2 bin lira, 3 bin lira da borç aldım. Evet. Şu an itibariyle 3 senedir ben bu arsa elimde. Hem de evlilik olmadığım için satmadım. E, bu arana zekat düşer mi? Herhangi bir gelir e, getirmiyor bu arsa. Ha, belki de biraz e, kazandırıyordur ama... Fakat zekat düşüyorsa bile ben o zekatını verecek şeyim yok yani işin doğrusu. Hayır hayır. Bunu satmamız mı gerekiyor zekat düşüyorsa? Evet yöneltelim hocamıza inşallah sıhhat diliyoruz efendim. İzmir'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet Muhtemelen hocam buyurun. Şimdi ev almak için biriktirilen para zekata tabi mi değil mi? Önce ona bir cevap verelim sonra arsaya dönelim. Ev almak için biriktirilen para zekata tabidir. Ama ev almak üzere birileriyle bir irtibata geçilmiş bağlantı kurulmuşsa, mesela bir kooperatife üye olunmuşsa veya bir müteahhitle ön anlaşma yapılmışsa, bu durumda bekletilen para zekata tabi değildir. Aynı şekilde arsa da para gibidir bu durumda. Yani aldığınız arsayı siz ev almak için almışsanız, yani satıp parasıyla ev almak Hı -hı. için almışsanız, ev almak üzere bir Kooperatife üye oldunuz. Gibi. Veya bir müteahhitle ön anlaşma yaptınız. Henüz daha tapusunu falan hı hı. almış değilsiniz. Ya bu durumda o arsanız bir iki sene daha beklese bile o anlaşmadan sonra belki üç sene, beş sene sonra daha beklese bile yine yani evi alıncaya kadar beklese bile zekata tabi olmaz. Ama e, bu kardeşimiz e, İzmir'den arayan kardeşimiz e, bir müteahhitle veya bir kooperatifle bir bağlantı kurmuş değil anladığım kadarıyla. Evet, kurmuş ise zaten arsası zekata tabi olmaz. Ama herhangi bir bağlantısı yoksa ev satan, ev imal eden, ev inşa eden, müteahhit, kooperatif ve benzeri e, toplu konut hı hı. ne bileyim gibi bir yerle e, bir ön anlaşma yapmış değilse o zaman arsasının her sene kendi payına düşen Kısmını bilir bir kişiye değer tespiti yaptıracak, o değerin kırkta birini zekat olarak verecek. Ha şimdilik ödeyecek parası yok, o yine zimmetinde borç kalır, gelecek seni öder, bir dahaki sen öder. Yani imkanı olduğu zaman o zekatı ödemesi gerekir. Evet.